Göçmüş Kediler Bahçesi Hazırlayan ve sunanlar Karin Karakaşlı ve Levent Pişkin In between love, trying to scheme love, who can tell what we may find? Never thought of love that I'd get caught love between the magic in your eyes. Your love's like wind and it's so cool and breezy. Never thought that love could be so easy. In between love, trying to scheme love. In between love. a blind love to the feelings in my mind. Your love's like wind and it's a so cool and breezy. Never thought that love could be so easy. In between love, trying to scheme love between me kediler bahçesine bu hafta da hepiniz hoş geldiniz tekrar. Karin Karakaşlı ile beraber sevim Burak üzerine konuşmaya, çalışmaya devam edeceğiz. eee İyi akşamlar dileyelim. Merhaba. Ee, geçen hafta... ...Sevin Burak üzerine... ...dinlediyseniz tabii... E, ...kısmen konuşmuştuk. E, aslında Sevin Burak'ın bir öz yaşama öyküsünün... ...anlatılamayacağını ya da birkaç cümleden ibaret... ...olacağını ve yine Sevin Bur'an kendi cümleleriyle... ...yazınının... ...ne anlama geldiğini ve... ...kimler için yazdığını... E, ...ifade etmiştik. E, ve aslında genel olarak bir... E, ...hani okurlarda ortaya çıkan Sevin Burak anlamama e, durumunun, hani Sevim Bur'an kendi anlatısıyla e, neler ifade ettiğini anlamaya çalışmıştık. Bu hafta belki o serüveni biraz derinleştireceğiz. Hani bu anlamama durumunu BÜKAK e, Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü'nün Sevin Burak okuma serüveni üzerinden yazdıkları yazılar üzerinden biraz ilerleyip hani bu anlamama meselesini ve anlama meselesi üzerine e, biraz tartışmaya ya da hani konuşmaya çalışacağız. Yani e, aslında program amacı da bizim için oydu ya hani en başta böyle bir e, şey yap. Kendi aramızda konuştuğumuz bu şey ya yani Çünkü okuyup rafa kaldırdığın zaman kita, kitabı zaman bir, bir şey olmuyor gibi pek sanki. Ee, Hak ettiği yeri bulmuyor gibi genel olarak tüm kitaplar. Bükak'taki okumalarda da zaten en fazla e, keşif duygusu ağır basıyor. Hı -hı. Yani bir takım adeta şifreler verildi. O şifreler doğru zaman geldiğinde e, doğru yorumlarla. Hı -hı. ...kendini açıverdiği ve o açıklıkların içinden okurların sadece Sevim Burak Edebiyatı'na dair değil... ...aynı zamanda kendi hayatlarına farklı taşıdıkları kimliklere değin de pek çok yeni bilgiyle donatıldığını fark ediyoruz. Aslında o şey, buradaki yazılar şeyi anımsattı bana. Bu geçen hafta söz etmiş miydik bilmiyorum da. Sevim Burak üstüne bir kitap çıktı, hı hı. ötekiler üstüne yazmak diye... Ee, seçme yazılardan oluşandı galip ya da hani Sevim Burak üstüne yazılar pardon seçme yazılar dermişim ee, daha bakamadık kitabı ee, ama şey e, hani genel olarak hani kitabın tanıtımını falan baktığında bu büyük akte konuşulanlar yazılanlar e, bir bir bir kısım hatırlattı sanki kitabı neyse başlayalım ufaktan ee, Sevim Burak okumak ve anlamak tam da bizim Hı -hı. zaten dert edindiğimiz e, ve konu ettiğimiz Hı -hı. E, mesele e, İlhamaz e, bu bükaktaki edebiyat çalışmalarına e, katılan e, yani katılımcılardan biri olarak e, bir hayli e, ufuk açıcı aynı zamanda hem sevin buran kendi e, alıntılarına e, hem de e, farklı e, değerlendirilişlerine e, yer veriyor ve hani bir Adnan Berk e, şakası var orada. Hı hı. E, Sevim Burak kimi zaman hani anlaşılamayacağından emin olduğu yerler için burasını ancak Adnan Berk anlar e, dermiş. Ya da burasını Adnan Berk bile anlayamaz dediğinde. E, tabii e, İrem çok haklı bir e, okumayla bir seçkin insan için yazdığından değil anlaşılmak istediğinden anlaşılabileceğine inanmak istediğinden sığınağıydı Adnan Berk'in anlaması e, yorumunu getiriyor. Hı hı. Ya aslında e, bence İrem İremaz'ın daha doğrusu şeydeki e, başlangıçtaki vurgusu da sanırım pek çoğumuzun duygularına tercüman olur. E, Sevin Burak yani hani ilk okuduğu zaman kendisinde uyandırdığı etkiden söz etmiş. İki tane şeyden söz etmiş. E, Sevin Burak dışarıda olup bitenlere yüzünü dönmüş, kendi karanlığında kaybolmuş bir yazar olduğunu düşündüm önce demiş. Daha sonra da e, yapıdan yoksun olduğu için can çekişen bir postmodernizmin içinde kaybolmakla suçladım onu demiş. Evet. Aslında herhalde pek çoğumuzun, pek çok okurun e, bu, bu tip soru işaretleri oldu e, Sevin Burak'a dair. E, belki hani bu buradan e, de devam edebiliriz. Yani hani gerçekten Sevin Burak bir içine kapanık velev ki öyle hani diyelim. Hı -hı. Ama hani gerçekten böyle bunlarla itam edilebilecek bir yazar mıydı? E, ve hani yapıdan yoksun olması onun tek başına postmodern böyle bir... E, biçimsizlikle e, suçlamamıza yeter miydi? Zaten bu postmodernler hatta bırak postmoderni, sürrial vesaire gibi hani <gülüyor> e, etiketlenmelerin hepsi Sevin Burak'ın neredeyse e, vefatından sonra ortaya çıkmış e, modern yaklaşımlar. <gülüyor> e, hiç şüphesiz ki pek çok yazar gibi Sevin Burak da ona ya da şuna göre e, yazmak dışında kendi dünyasını oluşturmak ve... Başka türlü duramadığı için yazmakla hı hı. E, meşguldü o sıralarda. E, zaten e, İremaz bu e, sorulara ya da ilk baştaki daha kolaycı yaklaşımlara e, kendi kendisine cevap buluyor. Dışarıda olup bitenleri yüzünü dönmüş olmadığı tam tersine hı hı. aslında kendi içinden çıkarak ne kadar siyasal e, bir e, yazın oluşturduğu ve ...bir ko aynı kolektifin parçası olmak diye tanımladığı hı hı. E, şeyin ta kendisini yaptığı. Dolayısıyla pek çok eserinin de aslında bir ve aynı şeyi anlattığı gibi durdu. Ama zaten Sevin Buran da e, bununla bir derdinin olmadığı. Çünkü bir mesele üzerinden hı hı. yoğunlaşmak ve ayrışmak üzerine e, olan hikayesi. Bir de küçük bir kişisel e, hali... Ee, bu yersiz yersiz yurtsuzluk hissiyle de yazdığını e, söylüyor e, İremaz ve e, yazarın kendisinden bir alıntı yapıyor. Düşün ki bir ömür boyu süren bir dürtüdür sanat. Sanat yapma ihtiyacı. Hı -hı. Aslında sanat yapmak büyücülük gibi bir şeydir. Seni her şeyden kurtarır, mutlu kılar. Ufacık bir şiir yazsam bütün dünyanın anlamı odur. Yalnız değilsindir. Evet. Buradan şey ne belki hani bu az evvel o bahsettiğin kişilik kişiler meselesini hı hı. Asım Bezirci'nin eleştirel şeyiyle e, cümlesiyle aktaralım. Birini ötekinden ayırmak zordur diyor Sevin Burak kişileri için. Bir çok değil de bir tek kişi gibidirler. Ayrık, kişisel, tipik, öznel yanlarıyla belirmezler diyor. E, bu az evvel Karin'in de bahsettiği ve İrem'in sıklıkla vurguladığı yazısında bu kolektif bir faillik meselesini yani benzer yabancılaşmışlıklar içinde yaşayan... ...modern toplumun ve tarihin dışında bırakılanlar olarak tarif ediyor bunları. Bence herhalde Sevin Burak kişileri için yapılabilecek en iyi tariflerden bir tanesi. Ve Sevin Burak'ın aktarımıyla aslında şeyi ...belki yine kendi Hı -hı. yazınına dair bunda destekleyici bir şeydi. Böyle Benim edebiyatım bu sözlerle başlar. Başkasının benliğine girmek, görünümleri ters yüz etmek... ...gerçekleri değiştirmek, değiştirmekle kalmayıp gerçeğin yerine geçmek... Çevremden gizlenerek, korkarak, korkuma karşı zor kullanarak, içten içe ve çok derinden sarsılarak neredeyse yasa dışı bir mücadeleydi yazı yazmak benim için. Bugün yaşamın ancak değiştirilerek gerçekleştirilebileceğini giderek yazmanın yanında yaşamın gerçek bile olmadığını biliyorum. Ee, diyor Sevin Burak. Buradaki yasa dışı bir mücadeleydi yazı yazmak benim için herhalde e, en vurucu şekliyle kendisini e, özetleyen, tarifleyen. ...kendi kendinin adını koyan Hı -hı. bir yaklaşım olsa gerek ve... Biz geç hafta değindik mi ona özür dileyerek yani... yani ...annesinin Yahudi olduğuna ve kendisinin de Yahudi olduğuna Bir miktar hani... değindik ama hani bunun edebiyata yansımaları... ...özellikle tabii bir başyapıtı yanık saraylardan Hı -hı. devam etmek üzere. Yani o kimlik, o kimlikli bir türlü halleşememe... ...zaten hani genel tarih yazımının ve bütün... E, sos, ...sosyolojik okumaların dışında tutulmuş olma e, hali hı hı. E, ve bunun e, dilini bulmak. Çünkü annesinin de farklı haliyle, e, aksanlı, değişik kullanımlı bir Türkçesi olduğunu e, ifade ediyor pek çok kaynaklar ve... E, ee, Sevin Bur'an yeri geldiğinde e, annesinden bu e, kendisi elinin de bir türlü barışamadığı ilk başlardaki özellikle Yahudi kimliğinle e, bir hesaplaşma içine girdiğini... E, ...azınlıklardan pek çok e, farklı karakterler yarattığını, hı hı. kadın dilini de aslında atay karşı mücadele edilen bir muhalif dili olarak kurguladığını görüyoruz. Sonraki pek çok yazıda da bu feminist e, okumalara açık e, evet. bu bilgilere rastlamak mümkün. Aslında o biçim içerik ve hani bu, bu, bu şey biçimsizlik olarak çoğu Hı -hı. kez tarif edilen mesele de tam olarak hani kendi dilini, e, sessizin dilini, ötekinin dilini ya da mağdurun dilini kurma ile ilgili bir şey. Hı -hı. E, yani hani geçen hafta da belirtmiştik bunu Bilge Karısı konuşurken de söylemiştik belli yazarlar var. Ee, tabii ki pek çok yazar böyle ama daha çok müdahil olması için uğraşıyor e, şeye kitaba e, ya da yani yani yazına yazdığı şeye, esere. eseri yani yazı, şeyin okuyucunun aktif katılımını aktif katılımını önemsiyor e, sevim bu arada e, öyle görünüyor dedik bir diğer yazıdan devam edecek olursak yine bir diğer okuma aslında ee, Merve Tabur'un e, Sevin Burak yazınında da zamanın ve tarihin dışından seslenen kadınlar başlıklı çalışması. Burada da biraz önce e, <gülüyor> bahsettiğimiz e, süreç var. Yani toplumsal düzen, bu toplumsal düzenin e, ürettiği e, edebiyat anlayışını aslında e, dipten dibe çok sert bir şekilde eleştirmesi Sevin Buran Ve e, ilk başta bize işte tür içerik açısından vesaire çok deneysel bir edebiyat türü gibi gözükmesine rağmen bunun aslında alttan alta bakıldığında alternatif bir tarih anlatısı e, haline alması, kadınların deneyimine iş geldiğinde onların dışarıda bırakılmışlıklarına karşı işte öfke, yer yer nevrotik, bol kesintili, hı hı. biraz yamalı bohça bir dil haline gelmesi ve sürekli bir otoriteye karşı e, kendi sesini arayış, kendini konumlandırış çabası. Aslında bu otoritenin Sevim Burak'ın deli e, diye itham etmesi ve yazdıkların da deli saçması olarak görmesi... ...tam olarak da bu otoriteyle uzlaşmazlık, e, aslında o başkaldırı e, ya da işte kendi anlatısını kendi yazması... ...ya da hani o resmi tarihe, o Merve şeyin, söylediğini unuttum... E, ...hani oradan çıkan bir e, duruş ve hani oradan gelişen bir tepki... ...diye söylemek herhalde makul ve makbul olacaktır diye düşünelim. E, Merve Tabur'un aynı zamanda e, üzerinde durduğu bir diğer şey de hafıza. Yani e, belleğe nelerin kaydedildiği e, ve kimi zaman işte bu e, ağırlıkla e, hüküm süren... ...en genel e, tarih ve e, düzen dilinin altında... E, ...özellikle tabii kadınların ve onların nezdinde... ...bütün evet. bastırılmışların kendi unutamadıklarını e, ifade etme çabaları. Kimi zaman bu bir daktilocuk e, kadın olabiliyor. Kimi zaman makineye karşı kendi sesini ifade etmeye çalışan hasta olabiliyor. Kimi zaman Osmanlı'dan Cumhuriyete evet. geçiş sürecinde... E, Yine işte bir e, azınlık e, kimliğiyle, Yahudi kimliğiyle e, gayrimeşru ilişkiye e, girdiği Biral Bey tarafından doğrudan e, aslında hedefe konan e, bir kadın olabiliyor. E, yani bir yandan e, bütün azınlıkların ve kadınların tarihsel gerçekliklerinin, e, de, oğlu gerçeklikler ve deneyimler ki te, e, tercümesi yoktur sanırım. E, bu şekilde vurgulanan e, bir süreç ve e, işte o cumhuriyete geçiş sürecindeki aslında bir miktar e, bütün e, kamusal ve toplu yalanlar gibi. Evet, onların aslında yani hani, çok kez ifade edildiği gibi bu yazılarda ve şeylerde madunun e, tarih arayışı ve anlatısı olarak e, düşünebiliriz. Ufaktan toparlamaya başlayalım. Ha. Ya bir de şöyle bir şey var yani oradaki karakterler çok belirgin değil ya. Yani hani ikimiz zaman bu belirlenmiş hem okura çok daha fazla kendi ihtiyaçlarına göre de yorum yapma alanı sağlıyor. Bir yandan da aslında o iktidar er karşısında nasıl parçalanmış hı hı. hale gelebileceğimizi gösteriyor. gösteriyor. Bu yüzden biraz tedirgin edici zaten yani. Bol hani, miktarda tedirgin evet, ya edici. Şey böyle bir kolay anlaşılabilir ya da hani huzur verebilir kolay anlaşılsa dahi anlaşılıp anlaşılmama meselesinin ötesinde gerçekten e, okurken tedirgin eden e, kısmen huzursuzluk e, gark eden e, fakat okuyunca ve tabii ki anlayınca hem hal olunca bir e, bir şeyler bulunca kendinden e, bırakamadığın ve hani e, bırakmayacağın da yani kütüphanenin bir köşesine atmayacağın herhangi bir kitap ya da kitaplar ya da yazın ya da eserler, oyun, öykü, roman her neyse Sevin Burak açısından kitaplar değil ya da eserler değil... Aslında hiçbiri böyle değil ya da böyle olmamalı. Yani tüketip, vikörlere koymamalıyız o endüstriyi besler biçimde. Ki ona ee, da zaten bir dini vardı. Evet. Sevin Burak zaten böyle dar zamanlı okumaların Hı -hı. insanı değil. Kitaplar çok ince gözükmekle beraber insanı çok fena kandırıyorlar. Evet, ee, onları tekrar tekrar ve... Ee, uzun geniş zamanlarda yoğunlaşarak okuma içine girme ihtiyacı hissediyor insan. Keza oradaki mekanlar da dediğin gibi o tedir e, tekinsizlik duygusunu çok evet. arttıran özellikti. Mekanın adını koyamıyorsun, zamanın adını koyamıyorsun. Ee, bugün yaşamakta oldun, her şeyin içinden e, zemin mu çekiliyor. Muallaktık zaten çoğu kez hani her zaman tedirgin edici, Bizim gibi hele öğrenilmişliklerle ve hani bu hep belirgin. Olmayla büyüyen e, insanlar için. E, size iyi Sevin Burak okumaları dileyelim o zaman bu haftalık. Sonunda bir e, tekrar onun o manifestosunu tekrarlayalım. Kime yazıyor ne Hı -hı. yazıyor diye. E, bu kategorilerden birine giriyorsak da ne mutlu bize. Bu dünyayı izleyenlere bir halt yok. Açık gözler için hiçbir şey yazmayacağım. Dünyalarını kaybetmişler için. Kendim için yazacağım. Erken bunamışlara, hayalperestlere, çok acıklılara... Bu dünyadan gitmek üzere hazırlık yapanlara yazacağım. Yalnız aklını kaybetmişlerle bu dünyayı paylaşacağım. Aşktan aklını oynatanlara, şizofrenlere, aşırı romantiklere ve aşırı sadistlere, delilere yazacağım. Umarım e, bu ya da benzeri bir kategori sizi de e, kapsıyordur. Ve Sevim e, Burak'ın dünyasından nasiplenme e, fırsatımız her daim olur. İyi haftalar dileriz. Hoşçakalın. and self -assured. And I'll buy mosquito My Göçmüş Kediler Bahçesi Hazırlayan ve sunanlar Karin Karakaçlı ve Levent Pişkin Açık Radyo program destekçisi olun